Hocam, hal ve hareketlerimizde, ibadetlerimizde her zaman samimi olamıyoruz. Bazen birilerine göstermek, onların takdirlerini almak istiyoruz. Bu tür hareketler maneviyatımıza nasıl tesir etmektedir? Şimdi, şuurunda olarak bir insan günah işlemişse, farkındaysa o mesele ne? Orada iyi bir nedamet, iyi bir tövbe. Yaptıklarına pişman oldum, bir daha işlenmesine az mücezmü kast eyledim. Türk tövbe elfazı ile ifade edecek olursak, böyle demesiyle Allah onu siler, süpürür, götürür. Ama Riya sum'a dediğimiz şeyler, Riya gösteriş için yapılan iş. Birileri görsünler, ben yapıyorum bunu da kalkmasında. Bir günah olduğu gibi aynı zamanda hususiyle ve bilhassa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 Siz ibadet taat yaparken başkalarının mülahazalarını, mütealalarını, takdirlerini, tebcillerini nazarı itibara alıyorsanız, onlara değer veriyorsanız şayet, Allah'a beğendireceğiniz bir işi onlara beğendiriyorsunuz demek. Bir manada kuta tapma gibi bir şey oluyor. Bir manada insanlara ibadet sunma gibi bir şey oluyor. Evet, oysa ki,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 Şimdi böyle dediği halde insan hala başkalarının mülahazalarını, müteharalarını, nazar itibarı alıyor. Onlara beğendirmeyi düşünüyorsa Allah'a şirk koşuyor. Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem o ihlas ile alakalı daha evvel de arz etmişimdir. اِنَّ اَخْوَ فَمَا اَخْعَفُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ diyor. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şirk benim küçük şirktir.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 Onun için bunları nazar itibara alarak Efendimiz buyurmuş ki Rabbakā imin linselahu min qiyamih illa seher. Nice ayakta duran namaz kılanlar vardır ki onlara sadece uykusuz kalma ile yorgunluk çarp kalmıştır. Rabbakā imin min, min siyamih illa joo wal atash. Nicay oruç tutanlar da vardır ki Sadece yanlarına kalan aç ve susun durmalar, duyurur, belli ederler. <gülüyor> Öyle değil yani. İşte görüyoruz o ricali okurken, Muveyd-i Şube, bazılarını ben hayret ediyorum. Çok akıllı. Yani her birisi altına girdikleri mevzu itibariyle bakınca çok aşkın, aşkın insanlar. Her birisi devasa bir insan. Dahi Mesela Viyahiyye ibn i Said Rukat'tan bir...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 Vefatından sonra rüyada gördüler. Ya sıfatı Safede gördüm ve iliyede veya. Diyorlar ki vefat ederken ağlıyor çıkır çıkıra. Ona diyor el ne ağlıyorsun diyor. Çünkü onlar akraba. Ne hayal ailesinden. Günahlarından mı ağlıyorsun? Ne günah ya diyor. Ben kafir olarak gideceğimden korkuyorum diyor. Bu kadar hayatın muhadreminden. Ayşe validemizi görmüş.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 Allah Resulü sabah akşam dualarında dediği şeyi var. Allah ki minen üçüncü bir keşiği muane Allahım bilerek sana şirk koşmadan sana sığınırım. Reya sunma öyle bir şeydir. Ve bilmeyerek farkına varmadan şirk iş eden şeyler eğer benden sadir olduysa onlardan dolayı da özür dilerim beni bağışla. Şimdi eğer